Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşler 1900'lü yılların başında 1901, 5, 10, 20'li yıllarda Müslümanların yaşadığı toprakların genel gidişatı tarif edilecek olsa veya herhangi birimize işte 1900'de, 1910'da, 1920'de, 1930'da, 40'ta e, İslam toprağında Müslümanların yaşadığı topraklarda özet yap bakalım nasıl durum denecek olsa Herkesin vereceği doğal bir cevap vardır. İşte İngilizler filan yeri, Fransızlar filan yeri, İtalyanlar filan yeri işgal etmişlerdi. İşte Kuzey Afrika'yı İtalyanlar, İç Afrika'yı Fransa, işte Türkiye'nin filan yerini e, Almanlar, İngilizler vesaire böyle bir e, işgal coğrafyası, işgal haritası çıkaracağımız bir bilgi herkesin bilgisidir okuldan itibaren zaten bize öğretiliyor. Pek çok e, kurtuluş törenlerinde de e, bunu görüyoruz. O dönemde yani 1900'lü yıllarda İslam aleminin Müslümanların yaşadığı toprakların e, askeri işgal altında olduğunu e, bilmek büyük bir bilgi türü olmasa gerek. Gerçek böyle, gerçekten böyle. Yani İran e, ve işte ufak tefek bir iki bölge hariç tamamı askeri işgal altında olan bir toprak parçamız vardı. İşgal etmedikleri yerde de işgale gerek bırakmayacak adamları vardı zaten. Yani mesela e, Mekke'yi e, Suudi Arabistan'ı e, Medine'yi hiç işgal etmediler. Hiç işgale ihtiyaç duymadılar çünkü. E, yani önemli olan Mekke'nin, Medine'nin o bölgenin işgal edilmesi değil, başıboş bırakılmasıydı. Osmanlı'dan koparıp başıboş bıraktılar. Hilafet merkezinden ayırdılar. Hilafet o, Ümmeti Muhammed'in Kıble'nin, Kabe'nin siyasi yönetimi demek. E, halifesin İstanbul'da, senin temsilcisi olduğun Kaben sana aittir değil. Nasıl bir hilafetse bu. Bu duruma getirdikten sonra Mekke'ye asker çıkarma ihtiyacı hissetmediler. Şimdi 1900'lü yıllarda e, ümmeti Muhammed'in durumunu e, özetlememizin e, uygun olacağı birinci madde bu ama tek madde değil. Bir önemli husus daha var. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere cennet, cehennem, dirilme, gayba, iman gibi konuların tamamı sulandırılma çalışması da aynı dönemde başlamıştır. Yani 1910'da Müslümanların sorunu işte filan İslam toprağının işgal edilmesi Müslümanların çocuklarının bile mucizelere inanmaması, cehennemin ebediliğine inanmaması, Müslümanlar bile cehennem geçicidir ya, o kadar ateşi nereden bulacak kıyamet günü müddetler? Söner, söner herhalde, diyecek, yani böyle özetlenebilecek bir istihza veya e, basit görme anlayışı, her halükarda Kur'an-ı Kerim mesela bir sürü olaylar anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor, Musa Aleyhisselam'ı anlatıyor. Bir çırpıda 50'ye yakın suresini yok sayıyorlar ve bunlar Ezher'de hoca insanlar. Kabe'de imamlık yapan bir insanın abdestsiz namaz kıldığını düşünün. Ezher'de bir alimin Kur'an'dan sure sure inkarda bulunması bunun gibi bir şey. Biz ümmeti Muhammed'in topraklarının askeri işgaliyle ilgilenirken bu fikir işgalini, beyin işgalini asla yok sayamayız. Bugünlere gelişte, o günde askeri işgale uğramada önce beyinlerin ihtiyarlaması, bunaması sebep olmuştu zaten. Dolayısıyla 1900'lü yıllarda insan tahlili yaparken, 1910'da bir insanın değerini takdir ederken bugün, biz onun siyasi duruşunu, ümmete bakışını, akidesinin ne olduğunu tahlil ederek puan verebiliriz. Mesela, Çanakkale'de, Seyit Çavuş'u tahlil ederken biz, filan kiloda mermiyi, kaldırışı kadar o mermiyi niye kaldırdığını da incelediğimiz için Seyit Çavuş'u severiz. Seyit Çavuş okuma yazma bilmiyordu. Büyük ihtimal İstanbul'u da hayatında görmemişti. Halife diye bir adamın resmini de görmemişti. Ama Seyit Çavuş Havran'dan Çanakkale'ye giderken niye gitti? İstanbul'da padişahımız, halifemiz tehlikede diye gitti. Seyit Çavuş'un kaldırdığı şu kadar okka ağırlığındaki mermi, İstanbul'da hilafetim, dinim tehlikeye girmesin, bu salip çocukları, haçlı çocukları İstanbul'a geçmesinler buradan diye gitti. Dolayısıyla Seyit Çavuş'un eyleminde, Seyit Çavuş'un içindeki iman yansıması var. O zamanki bir insanı tahlil ederken, bugün onun hakkında iyi veya kötü bir kanaat kullanırken, insanların hangi akideye hizmet ettiklerini, Kur'an'a nasıl baktıklarını, ahiret hakkında ne düşündüklerini de düşünmek, takdir etmek zorundayız. Kardeşler, bu girişten sonra, bugünkü konumuz ve konuğumuz olan Mustafa Sabri Efendi'nin tahliline gireceğiz. Mustafa Sabri Efendi, Rahmetullahi Aleyh, Osmanlı İslam Devleti'nin son Şeyhül İslam'ıdır. Şeyhül İslam'lık, onunla beraber sona erdiği için, bizim bildiğimiz bir kavram değildir. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı değildir Şeyhül İslam'lık. Diyanet İşleri Başkanlığı, Bakanlığın da altında üst derecede bir bürokrat adıdır. Şeyhül İslamlık, padişahtan sonra sadrazamdan daha yetkili din adamı demektir. Osmanlı idari sisteminde padişah var. Padişahtan sonra yürütmenin başında sadrazam var. Sadrazam başbakan gibi bir kavram. Başbakan anlamı da ona uyuyor zaten. Ama hiyerarşide sadr Azam şeyh İslam'dan sonra geliyor. Törende vesairede. Mesela e, sadr Azam e, padişahın yanına girdiğinde sadece etek öpme hakkı var. Padişahın eğilip eteğini öpebiliyor. Eteğini öpmese zaten öbür gün azlediliyor. Ama Şeyhülislam padişahın yanına girdiğinde elini öpecek kadar eğilir eteğini asla öpmemişler hiçbir zaman. Öbür taraftan işte filan vezir, filan nazir, nazaret, işte sağlık bakanı, eğitim bakanı diyelim padişahın yanına giremiyorlar zaten. Padişahla görüşmeleri mümkün değil onların. Bu hiyerarşiden anlıyoruz ki devlet sistemi Padişahın ismi üzerine kurulmuş Osmanlı Devleti diyor zaten bir isimle anılıyor. Ama yürütmede, yetkilendirmede Padişah'tan sonra ilk isim Şeyhülislam, ondan sonra Sadrazam. Bu sistem şu anda Mısır'da da var. Hala Mısır'da devlet başkanından sonra Ezher Şeyh'i gelir mertebesi. Çünkü Ezher Şeyhliği, Osmanlı'daki Şeyhülislamlıktan sonra kurulmuş bir sistemdir. Osmanlı'nın Şeyhülislamlığını taklit ettikleri bir sistem. Şeyhülislamlık da ilk defa Sultan Fatih zamanında kuruldu. Sultan Fatih, Şeyhülislam diye bir makam üretti. O makama resmen bildiğimiz şimdiki deyimlerle Allah adına devleti İslamiliği konusunda kontrol etme etkisi verilmiş. Yani devlet, İslam devleti bu devletin ne kadar İslam olarak devam ettiğini Şeyhülislam kontrol ediyor. Yani fetva merkezi değil. Diyanet gibi böyle sorular soruluyor. O sorulara cevap öyle bir merkez değil. Padişahı da denetleme yetkisi onun üzerinde. Padişahın da ne kadar İslami kaldığını, ne kadar helaller, haramlar konusunda hassas olduğunu ölçen makamın adı. Osmanlı'da 127 tane Şeyhülislam var. 127 tane Şeyhülislam var. 127 Şeyhülislamın sonuncusu Mustafa Sabri Efendidir. Rahmetullahi aleyh. Mustafa Sabri Efendi neden son Şeyhülislamdır? Çünkü Sultan Vahdettin döneminde yani son padişah döneminde Şeyhülislam oldu. Ee, o dönemde Şeyhül İslam olunca Sultan Vahdettinle beraber padişahlık ilga edilince onun makamı da zaten ilga edilmiş, kaldırılmış oldu. Ve e, Mustafa Sabri Efendi de e, ümmeti Muhammed'in resmi peygamber varisi olan son insanı oldu. Dolayısıyla 1954 Mart ayında vefat ettiğinde Mustafa Sabri Efendi tam anlamıyla böyle hiç tereddütsüz söyleyeceğim bir şekilde ümmeti Muhammed'in resmen peygamberin vekili bir alimi kalmadı artık. 1954'ün martından itibaren. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh son şeyhül İslam ama e, biraz sonra da göreceğimiz gibi inşallah böyle kavuğunun altında e, kitap okuyan Gençlere tefsir dersi okutan bir hoca efendi değil. Normal bir tip değil. Onun için e, iddiaat ve terakkiçiler iktidarı ele geçirdikleri gün ilk işleri Mustafa Sabri Efendi'nin evini basmak olmuş. O da basiret sahibi bir insan. E, Bugün için hazırlık yapıp bir yolla onların eline düşmekten kurtulmuş rahmetullahi aleyh. Daha sonra da Cumhuriyet'in ilk yıllarında 150'likler diye meşhur bir vatandaşlıkları iptal edilmiş grup vardır. O grubun da en baş isimlerinden birisi Mustafa Sabri Efendi'dir. Rahmetullahi aleyh. Kardeşler, Mustafa Sabri Efendi'den konuşurken karşımıza şu meseleler çıkacak. Bir, Mustafa Sabri Efendi Osmanlı döneminde ki yıkılış kültürün, her şeyin zayıfladığı bir dönemin insan 1869 doğumlu. 1869 demek, yani Osmanlı'nın yıkılmasına 50 sene kadar kalmış demek. Osmanlı'nın e, hilafetinin ve bütün müesseselerinin çökmesine ki o 50 senede zaten sekerat halinde, yani gitti gidiyor halindeki bir dönem. O dönemde e, yetişmiş e, ve İlim olarak da Tokat'ta, Kayseri'de ilim görmüş. İstanbul'a da yüksek tahsil için gelmiş. İstanbul'a gelip dersi am olduğunda dersi am demek şimdiki anlamla profesör demek. Üniversitede ders veren şahıs demek. İstanbul'a gelmiş. 17 yaşında İstanbul'a gelmiş. 22 yaşında dersi am olmuş. Ve Osmanlı Devleti'nde en büyük ilim payesi olarak ona Fatih Camii'nde ders okutma yetkisi verilmiş. Çünkü Osmanlı'da alimler ki yılda o imtihana 10 kişi girebiliyor. Bunun kazandığı bu imtihana müracaat 10 kişi tarafından yapılabiliyor. O kadar yüksek bir rütme Fatih Camii'ne ondan sonra Beyazıt Camii'ne ondan sonra Süleymaniye Camii'ne ders okutma yetkisi veriliyor kendisine. Dört yıl ders okutuluğu, o dört yılda halk etrafına toplanır. Kendisi de talebe yetiştirecek kapasitede görülürse maaşlı profesör haline yani kadro alıyor ondan sonra kadrolu profesör haline geliyor. Dersi am bu demek. Dersi am halka bile ders okutabilen adam demek. Çünkü talebeye herkes ders okutur. Tarlada yorulmuş gelmiş çiftçi akşam fıkı anlatan adam alimdir. Adam öyle bir kestiriyor ki uyuyor ki derste seni de uyutuyor. Talebe zaten icazet diploma derdi var. Dört gözle ne diyeceğini merak ediyor senin. Gözünü açmış seni. Cemaat, yaşlı insanlar öyle değil. Çiftçi öyle değil, esnaf öyle değil. Akşama kadar adam hamallık yapmış Eminönü'nde. Gelmiş Beyazıt Camii'nde ders dinliyor. Bu adama ne anlatacaksın? Dört yıl deneniyor. Halka bile ilim anlatacak yeteneği varsa kadrolu profesör haline getiriyor. Mustafa Sabri Efendi emsallerinin en erken elli yaşında dersi am olduğu bir dönemde rahmetullahiyle ile 22 yaşında dersi am olmuş. Bu ilmindeki zekayı gösteriyor. Aynı zamanda Osmanlı'nın yıkılmasından önceki dönemde Tokat gibi, 300-500 tane evin anca bulunduğu bir şehirde, Kayseri gibi bir yerde, insanların ne müthiş bir ilim imkanı bulduklarını gösteriyor. Çünkü Mustafa Sabri Efendi, o Kayseri'de ve Tokat'ta aldığı ilimle, İstanbul'a geldi, yoğun bir siyasi mücadeleye girdi, bir daha 22 yaşından sonra ilme doğru dürüst vakit de bulamadı. Ama 40 yaşında hicret etmek zorunda kaldığı zaman Mısır'a gitti. Mısır'da Arapçanın, fıkhın, tefsirin, hadisin merkezi durumundaki ezherlilerle yarıştı. Arapça, Türkçe değil. Kitapları Arapça. Yazdığı yazılara cevap vermekte zorlandı Mısırlı meşayih. Çünkü Mustafa Sabri Efendi, ciddi yazıyor, ciddi konuşuyor, Arapçasında kusur yok. O Arapçayı Kayseri'de öğrenmiş. 1880'de, Kayseri'de Arapça öğrenmiş, gitmiş Mısır'da, eser ulemasını diz çöktürtmüş önünde. Siz o dönemde bir de, İstanbul'da bir çocuğun, nasıl ilim öğrenme imkanı bulduğunu kıyas edebilirsiniz bundan. Mustafa Sabri Efendi demek arkadaşlar, müthiş bir zeka demek. Bir. iki biraz sonra çok e, duygulanacağımız şeyleri duyduğumuzda, acaba bunu kim yetiştir diye dikkat edeceğiz. Kayseri'deki hocaları, Tokat'taki hocaları değerli. Buna itiraz yok. Kendisi de onları rahmetle anıyor zaten. Ama bir şey daha var. Annesi müthiş bir kadın. Babası da alim bir insan. Nitekim ilk tahsilini babasında yapmış. İşte Elif, cüzü ve ilmihal ilimlerini babasında okumuş. Hafızlığını tokatta bir hoca efendi yapmış. E diğer Arapça ilimlerini, fıkıh, kelam ve tefsir, hadis ilimlerini de Kayseri'de okumuş. 11 yaşındayken babasına demiş ki, Baba herkes Kayseri'ye gidiyor. Ben de gideyim biraz ilim öğreneyim. Babası da küçüksün demiş. Kendisi kitabında anlatıyor bu hatırasını. Annesi de demiş ki, ne yapıyorsun be adam demiş. Çocuk Allah yolunda ilim öğreneceksen nasıl engellersin bunu demiş. Engelleyeceksen benim engellemem lazım anayım ben. Bırak çocuk gitsin demiş. Annesinin ısrarı üzerine 11 yaşında çocuğu Kayseri'ye ilim tahsiline göndermişler. Yani, Ümmeti Muhammed'in 100 yıl sonra bile hürmetle saygıyla anılacak bir insanının altyapısını tahlil ediyoruz arkadaşlar. Yani gidiyorsun bir anaya dokunuyor iş. Bakıyorsun ki ana. Ana Kur'an aşığı ise evladını bir yerden buluyor bu. Ana peygamber aşığı ise bakıyorsun evladı aynı yolda. Baba bile o kadar etkin değil. İş, anne işi. Onun için Mısırlı şairlerden birinin güzel bir sözü var. Diyor ki kadın dediğin okuldur. O okulu kurdun mu? Senin halkın hep eğitilmiştir zaten diyor. Elhak gerçekten böyle. Mustafa Sabri Efendi bir zekası ile meşhur. Genç yaşta çok zeki bir insan. İki anne çok önemli. Üç çok kaliteli hocalara rastlamış. Yani tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş diyeceğim ama bu da bir tencere çeşidi. Şurada notlarda göreceksiniz, e, Tokat'taki 1875 yılında e, hocasını tarif ediyor. Hafızlık yaptığı hocasını anlatıyor. E, yani arkadaşlar, e, hepimiz için ders var burada tabii. Bir hocanın Çocuğu önüne oturttuğundaki tavırları e, ki 1948 yılında Mısır'da yazmış bu notunu. Tercümetül Kur'an isimli bir kitabı var. E, o zamanki fitnelerden bir tanesi Kur'an'ın e, kendi dilinden herkes Kur'an'dan okusun. Arapça okumak şart değil diye bir fiskos çıkardı. Şimdi değil o fitne yani o zaman vardı 1920'lerde çıktı. O dönemde onlara cevap için yazdığı Tercümetül Kur'an isimli bir kitabı var. Orada arkadaşlar hafızlık yaptığı hocasına ait bir hatırasını anlatıyor. Bakınız nasıl ağacın dibine düşüyor armut. Armut ağacın dibine düşüyor. Orada diyor ki küçüklüğümde Anadolu şehirlerinden biri olan şehrimiz Tokat'ta Kur'an ezberliyordum. 9 yaşındaydım. Ne zaman hafızlığa başlamış? 10 yaşında bitirdiğine göre 8 yaşında başlamış. 2 sene daha hafız olmuş çünkü. Ders okuduğum hocam benimle beraber 3 veya 4 kişiyi daha aynı anda dinlerdi. Yani Hocası önüne oturtuyor çocukları, 4 kişi birden dinliyormuş. Dinlemeye başladığında gözlerini kapatırdı. Bizden biri yanlış okuyunca gözlerini açar ona bakardı. Yanlış filan demiyor hoca. Gözünü açıp kime baktıysa yanlış okuduğunu anlıyor. Ne müthiş bir iletişim kurmuş talebeleriyle hoca. Dikkat ediyor musun kardeşler? O gözlerini kapattığı zaman bizi göremediği için ona bakabilirdik, korkmazdık. Hocalarına da bakmaya da cesaretleri yok. Neden? Çünkü hoca Cebrail aleyhisselam gibi adam oturmuş oraya. Yani Kur'an'la haşır neşir olmuş. Hoca belki ihtiyar sana bir şey yapamıyor ama Allah hocaya heybet vermiş. Talebe açıp gözünü bakamıyor. Hoca gözünü kapatınca hocalarına bakabiliyorlar. Ashab-ı kiram da Efendimiz'e bakmaya kıyamazlardı arkadaşlar. O hal onlarda da vardı. Allah ona rahmet etsin. Mağfiret bulutlarından yağdırsın ona. Kendini Kur'an'a verirdi. Bakardık, koca bir damla bir gözünden damlardı. Sonra da öbür gözünden. Ders dinlerken hocası. Gözdeşleri yanaklarından uzun sakalına doğru akar dururdu. Onu her gün böyle görürdük. Biz okurken onu ağlatan şey, Kur'an'a saygısı, sevgisi ve Allah'ın ona verdiği Kur'an'dan etkilenme ve zevk alma özelliğiydi. 9 yaşında bir çocuk, Hocasına ait hatırasına dikkat edin arkadaşlar. Hocası bir defa kendini nasıl Kur'an'a vermiş ki? Dört tane çocuk önünde oturuyor. Biri Bakara suresini okuyor, biri Ali İmran suresini, biri Maide suresini okuyor. Gözlerini kapatıp onları dinliyor. Babamı tanıyanlar da bilirler, o da altı kişi dinlerdi. Altı kişi önüne oturtur, ellerini masanın üstüne koyar. Her talebenin bir parmağı vardı. O parmağını kaldırdım, onun yanlış okuduğu anlaşılırdı. O da gözünü açıp bakmazdı kimseye. Yani sen bir mukabele dinliyorsun o arada cep telefonuyla konuşuyorsun. Sonra da Kur'an bana etki etmedi diyorsun. Bu hocanın da alemi başka. Hoca eğer talebesini dinlerken cep telefonuyla konuşur. Bilgisayardan interneti izlerse onun talebesi de Mustafa Sabri değil başka Sabri olur. Ya Şimdi Mustafa Sabri Efendi'nin rahmetullahi aleyh en önemli özelliklerinden biri bu hocaların elinde yetişmiş. Ve arkadaşlar asıl vurgulamak istediğim şey bu hoca Sultan Fatih'in Akşemseddin'in arkadaşı değil. Bu yıkılış döneminin berbat bir dönemi, yokluk döneminin İstanbul'daki de değil. Konya'daki de değil. Tokat gibi e, nüfusunun büyük oranı da sünni olmayan bir diyardaki bir hoca efendi bu. Allah ona da rahmet eylesin. Yetiştirdiği talebe Biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akidesini bir asır için yeniden ayağa kaldıran müthiş bir insan. Rahmetullahi aleyh. Mustafa Sabri Efendi arkadaşlar bir başka mesele basiret meselesi. 10 sene sonrası için söylediği sözler 30 sene sonrası için söylediği sözler o 30 sene sonra insanların zor anladığı şeyler. Zaten büyük insanların Temel özelliklerinden biri İleri görmeleridir Önüne bakmazlar hiç Önünü herkes görüyor Görmeye gerek yok Basınca çukur olduğunu anlıyorsun zaten İleriyi görebilmek Meziyettir Allah'ın büyük dostları Ve dine iyi hizmetler yapmış Yatırımı büyük insanlar ileriyi çok iyi görmüşler Mustafa Sabri Efendi'de de Bu özellik var Kardeşler Bir başka özelliği Anormal derecede Arapçası var Normal değil. Bunaltıcı. Yani Arapçasını okurken iki insanın Arapçasından e, sözlük ihtiyacı da hissediyorum. Para bir daha okuma ihtiyacı da hissediyorum bazen. Biri Seyit Kutuptur biri de Mustafa Sabri Efendi'dir. Arapçası ta ilk cahiliye zamanında kullanılan Arapça. Bu adam hiç Arap ülkesi görmemiş hayatında. Arapça öğrenirken. Kayseri'nin Araplarla ne ilgisi var? Tokat'ın Araplarla ne ilgisi var? Ama zeki, basiretli, her şeyi bir defa duyan, bir defa düşünmesi yeterli olan kimselerden. Kardeşler, Mustafa Sabri Efendi rahmetullahiyle, hilafetin kaldırılması tehlikesine karşı, yani Osmanlı'nın e, tarihe gömülmesine karşı, Osmanlı padişahı vahdettinden önce uyanmış. Ve çok enteresandır. Sultan Vahdettin Rahmetullahi Aleyh'in yani o da mümin bir padişah bunun düşündüklerini düşünemediğini, şöyle yapalım böyle yapalım demeye başladığını görünce Sultanım demiş. Ben bu görevden istifa edeyim, istediğini yap sen demiş. İstifa etmiş gitmiş. Sonra Sultan Vahdettin Rahmetullahi Aleyh yaptığı hatayı anladı, iş işten geçti. Vatandaşlıktan sürüldükten sonra yani Osmanlı hanedanı yurt dışına sürüldükten sonra Sultan Vahadettin yaptığı hatayı anladı. Ta iş işten geçti. O da e, kendi hatıratında hatıralarını zikrettiği yazılarında Mustafa Sabri Efendi ne kadar uyarmıştım onu diyor. Hiç sözümü dinlemedi diyor. Özellikle, özellikle padişahın yani bu hilafetin ilgası, padişahlığın kaldırılmasından önceki son üç gece hep beraber olmuşlar. Yani ikaz etmiş, rica etmiş, bakmış ki padişah da tabi yani onu da ayıplayacak bir durumda değiliz. Cangırtlığa gelmiş çünkü yapacak hiçbir şey yok hissediliyor. Kardeşler Mustafa Sabri Efendi, bir İslam devletinin, Osmanlı devletinin, padişahtan sonraki en güçlü koltuklarından birisinde, oturan birisi olduğu halde, Cumhuriyetle beraber, e, ülkesini terk etmiş, e, mümin kimliğini muhafaza etmek için, ciddi zorluklara katlanmış bir mücahittir, muhacirdir. Allah için hicret etmiştir. Eğer kalacak olsaydı, ve de, ya hakikaten siz doğru söylüyormuşsunuz, diyecek olsaydı yeni yönetime, bunu ipek giydirir, Törenlerle getirip götürürlerdi evinden. Çünkü Mustafa Sabri Efendi'den daha cılız, halkın daha tanımadığı insanları bile dep ayakta tuttular Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Çünkü din destekçisine ihtiyaçları vardı. Yani hocalar da bizimle canım, meclisi beraber açtık, diyecek bir zemin de lazımdı. Mustafa Sabri Efendi hafif, esnek davransaydı yani 30 yıl, 40 yıl yazdığı, konuştuğu şeyleri yalasaydı eğer abad olmuştu. Ama hicret etmeyi yeyledi. Romanya'ya hicret etti. Orada barındırmaklar Yunanistan'a hicret etti. 5 yıl Yunanistan'da kaldı. Yunanistan'da 5 yıl kaldı. Orada Ankara, Yunanistan'a baskı yaptı. Barış istiyorsanız Mustafa Sabri'yi atacaksınız dedi. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da attı. Hiçbir İslam ülkesi kabul etmedi. Türkiye'den korktular. Bir de Türkiye'yi İslam'ın modernizasyon görmüş ciddi bir yeni hali kabul ediyorlardı. O zaman Mustafa Sabri Efendi'yi sadece Mısır konsolosu Mısır'a girmesi için kabul etti. O da 1932 yılında Mısır'a hicret etti. Mısır'da Kahire sokaklarında domateslerle karşıladılar onu. Protosto ettiler. İslam Devleti'ne karşı sen kaçtın, kaçaksın gibi müthiş bir evinden çıkamadı günlerce. E, 1954'te vefat edinceye kadar Mısır'da kaldı Rahmetullahi Ama 1940'lara gelindiğinde Mustafa Sabri Efendi'nin tuttuğu altın oldu ama iş işten geçti. Mısırlılar baş tacı yaptılar Mustafa Sabri Efendi'yi. Ama olan olmuş iş işten geçmişti. Yani Mustafa Sabri Efendi'nin Mısır'a geldiğinde ki Mısırlıların ona gösterdiği tepkinin nedeni Mısırlılar İslam'a düşkün insanlar yani Türkiye İslamı yüceltecek büyük bir yeni hamle yaptı filan gibi algıladılar onu. Sonra ezanın yasaklandığını vesaire duyunca işte Kur'an'ın yasaklandığını duyunca Mustafa Sabri Efendi kıymete bindi ama yapacak hiçbir şey olmadı. Kardeşler bunlar Mustafa Sabri Efendi'nin e, özel hayatı ile ilgili ayrıntılar. Ama bizi ilgilendiren en önemli bölümü yani Mustafa Sabri Efendi'nin rahmetullahi aleyh İslam alemine yaptığı hizmeti arkadaşlar e, o dönemde 1900'de 1960 yılları arasında yaygın hale gelen İslam'ı içinden çürütme saldırılarına karşı en güçlü kalemdir. En güçlü ama. Çünkü fitnenin başında Mısırlı Ezher şeyhleri var. Yani Ezher şeyhlerinden birisi çıkıyor, diyor ki, ya diyor, miraca filan inanmanın ne gereği var, diyor. Bu adam 30 sene, 40 sene tefsir okutmuş. Şimdi de aynı fitne var. Benzeri fitneler şimdi de var. E, Mısır'da 30 sene Ezher'de tefsir okutmuş birisi. Miraca inanmaya ne gerek var canım, aklımızı mı inkar edeceğiz filan. İşte Fil suresini yorumluyorlar. Diyorlar ki, Fil suresinde, Allah, işte mikrobik bir hastalık gönderdi. Kuşmuş yok ortada filan. Ayet var diyorsun, e canım o ayeti de yok diyorlar sana. Böyle çok basit. Adamlar sarıklı, sakallı. Ve bunların başında da, Muhammed Abduh isimli birisi vardır. Mustafa Sabri Efendi, rahmetullahi aleyh, Mısır'a gittiği zamana kadar, Muhammed Abduh, Yeni bir peygamber gibiydi adeta. Yani o, o geldi, İslam kurtuldu, Müslümanlar kurtulduydu. Mustafa Sabri Efendi'nin sadece 3-4 makalesiyle Muhammed-i tarihe gömüldü. Bitti. Çünkü ona kimse cesaret vermeye, yani söz atmaya, cevap vermeye cesaret demiyordu Mustafa Sabri Efendi e, yabancı birisi, hicret etmiş, misafir birisi olduğu halde hiç taviz vermeden kendisini Osmanlı'nın pay tahtında Şeyhülislam makamında hissederek yazdığı yazılara dayanamadılar. Muhammed Abdu ve bugün Türkiye'de pek çoğunun kitabı böyle aydın Müslüman kitabı falan oku, olarak okunan insanlara ciddi cevaplar verdi. Bu cevapları e, yaklaşık olarak 7-8 cilttir. Yani verdiği cevaplar hiçbir Allah kulu çıkıp sen bu cümleyi Arapçayı yanlış kullandın demedi. Bilhassa akide konularında bir miktar da fıkıh konularına da değinmiş. Akide konularında Mustafa Sabri Efendi kelam ilminin e, bu asırdaki en büyüğü kabul ediliyor. Kelam ilminin en büyüğü kabul ediliyor. Ya bu taftazaniler var meşhur o ilim dalının o büyükleri. Onların emsalleri kabul ediliyor bu asırda. Gerçekten Mustafa Sabri Efendi'nin eserleri okunduğundan. O eserlerden bakıyoruz ki çok ciddi bir şekilde alimlerin modernizasyona karşı gevşek davranmalarına büyük saldırılar yapmış. Yani bu alimlerin, e, alim olmalarının nedeni e, zalimlerin yanında susmak mıdır diyor. Ve susan alimi zalim kadar suçlu görüyor. Çok enteresan bir cümlesi var. Diyor ki, bana diyorlar, Yahu sen Mısır'da gurbettesin. Bir sürü de açlık çekiyor zaten. Maaş yok, bir şey yok. Sadaka kabul etmez. Gururlu, izzeti hepsine sahip bir insan. Kimseden sadaka almaz, hediye almaz. Böyle enteresan da bir tip. Acıktıkça kitaplarından bir tanesini satıyor, geçiniyor. Öyle. Şimdi diyorlar ki, diyor ki, bana diyorlar, yahu sana diyorlar. Sus da rahat et de, burada zaten zorla duruyorsun. Yahu eğer ben, konuşmayacaksam Allah bana niye ilim verdi diyor. Niye o zaman ben alim ismini taşıyorum ki diyor. Böyle de yürekli, cesaretli. Dolayısıyla e, bugün eğer biz, ya başlar Miraç diye ne varmış diyecek durumda değilsek, elbette Allah bin bir sebep kalk etmiş edecekti. Ayrı bir konu Mustafa Sabri Efendi'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerini, gayba, imanı koruma noktasındaki mücadelesinin ürününü yiyoruz arkadaşlar şu anda Allah ondan razı olsun çok basiretli bir insan Seyyid Kutub'un 1950'de bir makalesini görmüş ilk defa Seyyid Kutub o zamana kadar sosyalizmden etkilenmiş bir insan yeni ilk defa İslami makale yazmış ilk makalesini de görmüş 1951'de bastığı mevkuf Akil Akıl kitabına not düşmüş Seyit Kutup diye birisinin makalesini gördüm diyor. Bakın arkadaşlar 1966'da Seyit Kutup şehit oldu. Kendi deyimiyle 15 yıl önce İslamileştim diyor. O ilk makalesinde yaptığı yorumda diyor ki bunun geleceği çok parlak diyor. Çok müthiş zeki bir insan bu diyor. Umarım İslam'a hizmet eder diyor. Seyit Kutup'u vefatından 50 sene sonra hala Müslümanlar anlayamadılar. O İlk gördüğü makalesinde puan vermiş ona. Bu adamda iş var demiş. Dolayısıyla Hoca Efendimiz Süleyman Sabri Efendi rahmetullahi kelam ilminde bir numara. İki, kadın konusunda ilk çıkışı yapan alimdir. Kadın konusunda ilk çıkış yapan ilk tane hani açıklık karma hayat ve kadınlar üzerinde oynanan oyunlar. Mesela 1932'de o Mısır'a yeni gittiğinde Mısır parlamentosunda kadınların da e, uygun yerlerde kadın erkeğin bulunmadığı yerlerde çalışabilmesine dair kanun teklifi çıkmış. Bu tutmuş Mısır vatandaşı değil bir şey değil bunu yapmanın ileride kadınları ticari meta olarak kullanma anlamına geleceğini yorumlayan kadınlar hakkında sözüm diye bir kitap yazmış. Mısır Prensi'nin o zaman kraliyetle yönetiliyordu Mısır. Mısır Prensi'nin şoförü bu kitabı görmüş kütüphanede. Almış Prense getirmiş. Prens okumuş Allah Allah kim bu adam demişler ya Türkiye'den Osmanlılar'dan kaçan adam işte, falan filan derken kanunu geri çekmek zorunda kalmışlar. Adam orada misafir. Ama o, o kitabı hala Ankara İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an'a göre Mustafa Sabri'nin terslikleri diye cevap hazırlıyorlar. bu. Yani çünkü kadın açılmadı onların hoşuna gitmiyor açıklıksa açıklık. Kadın konusunda çok ciddi çıkışları var. 1950'de arkadaşlar Mısır'da ne kadar açıktı kadınlar tahmin edebiliyor musunuz? Şimdi bile İstanbul gibi değil Mısır. 1950'de İstanbul'da zaten o kadar berbat değildi. Bakın 1950'de o kitabın mukaddimesinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Miraç'ta cehennemi gördüm diyor. Cehennemde kadınlar çoğunluktaydı diyor. Benim diyor, bu hadisin mucize olduğuna imanım artı diyor. Sadece bu asırdaki çıplaklıklarını baza alsak diyor, kadınların cehenneme doldurmaları için başka günaha gerek yok diyor. Bu asırdaki fuhuşla, kalabalıkla kadınlar cehennemi doldurur diyor. Böyle kadınlar konusunda muhteşem çıkışları var. Bir başka... Ee, özellikle ilgilendiği alan siyasi alandır arkadaşlar. Siyasetle ciddi bir şekilde ilgilenmiş. Hicret etmek zorunda, açlık, sefalet içerisinde, gittiği yerde kız, çocukları, bir tek oğlu kalmış, sonra bir kızının yanında misafir kalmış, hanımı ölmüş vesaire bir sürü fakr zaruret, sefalet içinde olduğu halde e, rahmetullahi aleyh e, sürekli Türkiye'yi Türkiye konsolosluğu bu adam atın bu adam atın diye devamlı Mısır'da sıkıştırıyor. Onlar da hani nezaketen alim bir adam dokunmayalım diye veyahut da siyasi bir gerekçeyle Allah lütfediyor orada kalıyor. Bu durduğu yerden cevaplar yazıyor. İşte filan kanunun niye çıktı filan niye yapıldı. Mısırlılar önce ayıplıyorlar. Bir iki sene sonra bakıyorlar ki ulan bu adam doğru söylüyor. Filan. Müthiş bir siyasi basireti de var. Yani burada kameraların önünde ona ait sözlerin bir kısmını konuşmakta sakınca var. Ama özellikle ben söylemiş sayın beni siz. Yani hangi konularda neler söylediğini basireti Müslüman anlar. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh arkadaşlar alim. Alim. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh Gittiği yerde, yani Mısır'da ders okutmuş. Yunanistan'da 5 yıl kalmış, Yarın isimli gazete çıkarmış orada. Para yok, pul yok, gazete çıkarıyor. Gazeteyi de kaçak Türkiye'ye gönderiyor. İslam alemine gönderiyor. Yunanistan'da gümülcüne, gümülcüne damadı o. Gümülcüne akrabalarını gezmeye gönderirken Türkiye'ye bir tane çantasına koyuyor, bunu götür diyor. Mücadelesinden 85 Yaşının sonunda vefat etti Rahmetullahi Ali. 84,5 senesi öyle geçti. Son 5-6 ayında prostattan ağır sancılarla vefat etti Rahmetullahi e, O zamana kadar cihatla, mücadeleyle ömrü geçti. Bıraktığı kitapları müthiştir. Çok enteresan arkadaşlar basiretini ve ilmi cüretini örneklendirmek için söylüyorum. Osmanlı çocuğu olduğu için doğal olarak itikatta maturidi değil dedi. Maturidî mezhebindedir. Maturidîlikle eşarilik arasında 5-10 noktada fark var. Şimdi bu o dönemdeki çalkantılar hakkında ya kaderden midir nedir filan gibi böyle işte biz de hep kader diye öne çıkıyoruz şeklinde abuk subuk sözler konuşulunca bakmış ki işte herkes maturidî, Hanefi ülkesi. Maturidî mezhebine mensup herkes ya maturidilik mezhebinden dolayı insanlar yani mevcut duruma boyun eğme ihtiyacı hissediyorlar. Böyle bir anlayış oluyor diye tutmuş mevkuful ül Beşar isimli bir kitabı var. Ee, zannediyorum 300 sayfa civarında bir kitaptır. Eş'ari mezhebine geçtiğini ve asıl kader anlayışının cihad etmek olduğunu ispat etmeye çalışmış orada. Yani Şeyhül İslam Maturidilik üzerine kurulu bir eğitim görmüş. Ee, sırf Müslümanları ciddi bir davet adamı olarak kendisine çekmek veya yani cihat konusunda, mücadele konusunda esnek bulduğu bir mezhepten öbürüne geçmekte hiç sakınca hissetmemiş. ve yani Bunu dillendirmiş. Çünkü onun için mezhebi vesairesi değil, dini önemli. Şurada... Ee, Mesela kendisinin işte Türklüğe zarar veriyorsun, ne yapıyorsun sen ya bu kadar Arapçanın önemini anlatıyorsun falan gibi bir çıkışa, verdiği cevaba dikkat ediniz. Diyor ki, benim Arapça ve Araplığa temayülüm, yani gönlümün oraya kayması, Kur'an-ı Kerim ve hadislerin dili olan Arapça sayesinde Müslümanlığımın daha iyi muhafaza edileceğine kani olduğum içindir. İslam'ın düşmanları Arap harflerini atmak vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmak istedikleri gibi ben de İslamiyet'in istinat noktalarını sağlamlaştırmak için Arapçayı dil edinmek derecesinde kendimize mal edinmek isterim. Düşman niye Arapçaya saldırıyorsa ben de onun için Arapçayı seviyorum diyor. Ama bundan Türklüğümüz zarar görmüş. Biz faydalanırız ya Dünyada da insanların mesaisi fayda ve zarar hesabı üzerine ceryan eder. Hayatını ve hayatının sonunu düşünmek ihtiyacında olan akıllı biri için dünya ve ahiret saadetini birleştirmekten büyük gaye olamaz. Aman milletimize helal gelmesin diyerek aklın tayin ve temiz ettiği mühim faydaları elden kaçırmak olmaz. Adamın derdi, vatan, şeyhül bir şeysi yok. Ben ahiretimi düşünmek zorundayım diyor. Bu kafa arkadaşlar broşürde göreceksiniz. Tokat'ta doğmuş beşer sene, üçer sene yaşadığı yerlere dikkat edin. Yaşama sırasına göre Tokat, Kayseri, İstanbul, Silistre, Mısır, Romanya, İstanbul, İskenderiye, Kahire, Mekke, Mısır, Lübnan, Romanya, Gümülcine Batras, Yunanistan'da bir ada, papazların yaşadığı bir ada, Ankara hükümetinin talimatı üzerine e, papazların yaşadığı bir yere e, zorla göndermişler bunu. Maksat ne kim bilecek bakalım. Niye bunu papazların yaşadığı bir adaya gönderiyorlar? Ölürse... ölürse cenazesi papazlar tarafından yıkansın. Bir şeyhül İslam'ın cenazesi üzerinden kara hesap yapıyor adamlar. Bu ondan sonra da hem şeyhülislam son şeyhülislamı papazlar yıkadı. Didirtecekler. Ama Allah'ın sözü var. Batras öyle bir adaymış. Kahire, İskenderiye ve tekrar Kahire. Önce Kahire'ye gidiyor. Taş atıyorlar buna. Yuu, Cumhuriyeti beğenmez, zalim adam diyorlar. İskenderiye'ye kaçıyor. İskenderiye'den sonra, iki üç sene sonra tekrar e, Kahire'ye geliyor. Rahmetullahi aleyh. Arkadaşlar, kolay değil. Cennet, bize cennet kolay oldu. Hemen ölüyorsun, Üç defa şefaat ya Resulullah, yedi fada firde istiyorlar, giriyorsun. Bir de telkin veriyorlar, zaten otomatik. Şimdi kolay oldu. Bu işin hakikatini bilenlere göre kolay değildi cennet. Osmanlı'nın son şeyh-ül Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son resmi varisi yaşadığı hayata bak. Kaç şehiri dolaşmak zorunda. Romanya'da ittihat terakçiler, terakçiler adam gönderip tutuklattırıyorlar. Elleri kelepçeli olarak Romanya'dan İstanbul'a kadar getiriyorlar. Burada elhamdülillah sonra İttihat etler ki e, Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki akibet felaket üzerlerine bindiği için e, onunla uğraşamıyorlar. Tutukluluk halini bilecikte bir miktar göz altında tutuyorlar sonra serbest bırakıyorlar. Her halükarda kardeşler Mustafa Sabri Efendi bütün e, Müslümanların varlığıyla iftihar edeceği Allah dostlarından, mücahitlerden birisidir. İlimle siyaseti, siyasetle cihadı, cihatla ciddiyeti, ciddiyetle söz gücünü birleştirmiş büyük bir insandır. 85 yıl yaşamış, 86. yaşının başında vefat etmiş. Fakat 8 asırda çekilmeyecek sıkıntılar çekmiş ve 20 yaşında söylediği sözle ki 23 yaşında yazdığı kitaplar var. 23 yaşında yazdığı kitap var. 83 yaşında yazdığı kitap arasında fark yok arkadaşlar. Tek söz söylemiş, o sözüne devam etmiş. O arada padişahlar görmüş. Mesela Sultan Abdülhamid'in de özel kütüphanesinin baş sekreteri bu. Çok kitap okuyor diye bunu Abdülhamid Yıldız Sarayı kütüphanesinde kütüphane sorumlusu yapmış. Oraya gidince kendini cennette hissetmiş. Akşam kapıları kapatıyor herkes evine gidiyor. Bu sabaha kadar kitap okuyor kandilli orada. Doya doya kitap okumuş. Yani Abdülhamit görmüş. Sonraki padişahları görmüş. Fakat her halükarda e, ecdadımız olması bakımından medar iftiharımızdır. Yani Allah e, eğer onun Naşını bu topraklara gömmeyi nasip etmediyse o değil buradakiler üzülsün. Gitti İmam Şafii'nin kabrinin yanına gömüldü. Ama e, onun bulunmaması bu ümmet için kaybedilmiş bir değerdir. Dileriz boşluğu doldurulur inşallah. Türkiye'den 3 tane talebe yetiştirmiş arkadaşlar. Nerede? 1930'dan sonra Mısır'a gittiğinde. 3 tane talebe yetiştirmiş. Üçüne de icazet vermiş. Bunlardan biri Ali Ülgü Kurucu Hoca Efendi'dir. Hatıratını yakında okudunuz. Ali Ülgü Kurucu Hoca Efendi'nin Medine'de yaşadığı dönemde e, Suudi Arabistanlı bir öğrenci e, Mustafa Sabir Efendi ile ilgili master tezi yapacaktı. Ali Ülgü Kurucu Hoca Efendi ile gitti. Özel hocalık hatıralarını dinledi. Hatırasında yok bunlar. O ayrı. Ali Ül Kurucu bir de ona anlattı. Master tezi konusunu anlattı. Onu broşürde bulacaksınız. İkinci e, talebesi Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi'dir. O da 1980'li yıllarda vefat etti rahmetullahi aleyh. E, İstanbul'da yani Mısır'a gitmiş e, dönemdeki talebelerdendir. Üçüncü talebesi de Emin Saraç Hoca Efendi'dir. Rahmetullahi aleyh. Hala Fatih'tedir. Ben de Allah lütfetti elhamdülillah. Emin Saraç Hoca Efendi kanalıyla onun kitaplarını okuyup e, talebesinin talebesi olmak gibi bir şeref Allah nasip etti elhamdülillah. E, Hoca Efendi'nin yani bu Mustafa Sabri Efendi'nin bir Osmanlı Hoca Efendi'si bir medrese ders amı olarak arkadaşlar kitapları maalesef Türkçe değil. Yani Araplara hitaben yazdığı için kitaplarını Arapça olarak yazmış. Sadece Arap harflerinin kıymeti ve e, Arapça konuşmanın, Türkçe'ye suikast yapmanın zararları konusunda Sebil yayınlarında çıkmış bir kitabı vardır. Onun dışında kitaplarının büyük bölümü Arapçadır. Fakat e, Türkçe'ye de tercüme ediliyor edilmiyor bilmiyorum. Konular ağır yalnız. Çünkü Mısır şeyhleriyle Ezher'in hocalarıyla tartışıyor. Avam için ağır konular. Her halükarda e, iftihar edeceğimiz, kendimize bir insan gurbette de olsa, aç da olsa, sefil de olsa, dinini nasıl savunabileceğini ve Ezher arkadaşlar 1065. senesinde, dünyanın Zeytuna Üniversitesi'nden sonra en eski üniversitesidir. Hoca Efendi, Ezher'de konuşmayın, yanlış söylüyorsunuz, batıl söylüyorsunuz dediği zaman Ezher 1010. senesindeydi bin on sene İslam'a hizmet etmiş, alim yetiştirmiş, bir e, ilim merkezinde gidiyorsun sen, Tokat'ın köyünde Arapça öğrenmişsin. Geliyorsun lan, Kahire'de adamları konuşturtmuyorsun. Güç bu, büyüklük burada. Kendi çöplüğünde herkes ötüyor. Ama, Kahire'de konuşmak mesele. Konuşuyorsun ve herkes susuyor. Onun için Zaidül Kevser'i, Rahmetullah o da onun gibi 150'liklerden o da Mısır'da vefat etti. Kurratu aynil mücahidin diyor onun için. Mücahitlerin göz bebeğidir Mustafa Efendi diyor. Onun yaptığı cihat çok müthiş bir cihat. Zahidül Kevseri de Rahmetullah Aleyh e, ciddi yazılar yazmıştır. O da Osmanlı e, meşriket İslamiyesi'nin vekalet makamında bulunmuş ama Zahidül Kevser'i Müslümanların iç meseleleri ilgili hadis ilmiyle, fıkıh ilmiyle ilgili konularda yazmış. Mustafa Sabri Efendi oturduğu yerden Aristo'yu tenkit etmiş. Madem sizin kaynağınız Aristo'dur, Aristo da yanlış söyledi diye Aristo'yu tenkit etmiş. Diğer filozofları tenkit etmiş. Bir şey dikkatimi çekti. Selefiler, yani Selefi deyimi mezhep bağlantısı olmadan hadisle amel edenler kolay kolay insan beğenmezler. Alim beğenmezler. Ya okumuş ama bir şey bildiği yok gibi bakarlar. Böyle bir bakış tarzları vardır. Ee, bu yeni ortamda neler söylenmiş Mustafa Sabri Efendi için diye baktım. Yani selefi insanlar bile Mustafa Sabri Efendi ki onlar kelam ilmine şiddetle karşılar. Mustafa Sabri Efendi'ye ümmetin şeyhul İslam, Allah rahmet etsin diye hitap etmek zorunda kalmışlar. Bileğin güçlü oldu mu düşmanın da seni itiraf ediyor. Rahmetullah yani. Zaten tipini de görürseniz arkadaşlar bir heybet. Boyu burada o kadar kısa adam var mı bilmiyorum. Ben Emir Hocam'dan tarifini dinlemiştim. 13 yaşında bir çocuk kadar böyle küçük bir boyu var. Kafa fazla büyük olduğu için beden büyümemiş. Kiminde bedeni büyük, kafa küçük kalmış. Böyle bir tezat da oluyor bazen. Rahmetullahi aleyh.